Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebiyina ve imamina ve habibina ve qaidina ve kudvetina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd geçen ders iman kitabını okumasına devam ediyoruz geçen ders nerede kalmıştık imanın şerit hanımını açuqladık dedik ki iman nedir 3 şeyden mütekevvindir. 3 şeyi bir araya getirirsek iman ortaya çıkar. O da nedir? Kalpten itikad dilden söylemek, ikrar etmek, amelden azalarla amel etmek. Bu üçünü bir araya getirdik, iman tamamlanır. 3 karayı bir araya getirirsek imanın içi dolar, bu şer'an iman olur. Üçünden birisini çıkaracak İman bozulur. Onun için ehl-i şünnet bu üçünü özellikle üzerine durmuş. Bu üçünü bir arada e, tanımını bir ara bu üçünü bir ara getirsen imanın şer'i tanımı ortaya çıkıyor. <gülüyor> Bunda üzerinde niye ehl-i şünnet durmuş? Çünkü ehl-i bid'at ehl-i şünnetin muhalif olan fırkalar ehl-i şünnete, Resulullah'a Ashabına muhalif olan fırkalar, kelemciler ne yapmışlar? Bazı parçaları imanın içini çıkartmışlar böyle iman olsun demişler. Ama olmaz. Çünkü ehl-i sünnet öyle imanın sistemini oturtmuş ki bir parçasını çıkartsan iman çöker. Üçü bir arada olacak ki iman olur. En büyük parça da nedir? Çıkartmaya kalkmış ehl-i sünnet. Amel parçasını. Biz dedik itikat. İkrar dilden amel yapmak. Yani itikad etmek, dilden söylemek, amelden imanın gereğini yerine getirmek. Bu üçü iman olur. Bular ameli çıkartmışlar ortaya ara. Çünkü niye çıkartıyorlar? Sebep nedir? Yani bunların göz göre göre düşmanlıkları yok. Bular temel yamuk bir temel üzerine itikatlarını yaptıkları için imanın bu tanımı bütün itikatlarını boşa çıkartıyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Diyorlar işi baştan çözelim. İmanın tanımını Biz kendimize göre yapalım. İleride bir sorun çıkmasın bizim için. Biz fırkaların adlarını vermiyoruz şimdi. Gerek yoktur. Sadece biz çünkü biz biz Resulullah'tan gelen imanı biz anlatacağız. Hiçbir fırkaya diye yapmayacağız, ad vermeyeceğiz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi biz önce kendi imanımız şer'i ehli sünnete göre iman nedir onu anlamamız lazım. Ama burada hatırlatmamızda bu fayda var. Neden diğer fırkalar Ehl-i Sünnet'e muhalif gelmiş? Sonuçta netice olarak niye Resulullah'ın getirdiği imana muhalif gelmiş? Çünkü kelem ilmine giren insan fırkalar mecbur kalırlar, mecburdular sonuçta imanın içini boşaltmaya. Çünkü o ileride başlarına iş açar. Bunu temelden halletmek için imanın En önemli parçası nedir? Amel parçasıdır. Amel parçasını çıkartıyorlar. Tabii biraz daha sapıkcılanlar da var. İkrar parçasını da çıkartırlar. Dilden ikrarı da çıkartıyorlar. Diyorlar iman nedir? Sadece ben Allah'a iman ediyorum. Kalbimde buna inansam, imanın i imanın şer'i içi dolar. Ama daha biraz şeyler ne yapıyorlar? İkrar da şart koşuyorlar. Diyorlar yok bu ci ci parçayı Bir araya gelse iman olur. 3. ameli çıkartıyorlar. Ama Ehl-i Sünnet alimleri özellikle iman amel iman'ın müsemmasındandır demişler. Yani amelsiz iman olmaz. Ne kadar desem ben ikrar ediyorum Allah'ın varlığına, emirleri doğrudur. Yapmamız lazım. İkrar etsen dilinle, kalbinle zaten inanıyorsun. Senin imanın tamam olmaz. İmanın olmaz. Çünkü iman bu 3 parçadan meta kemundır hasıldır. Şimdi müellif burada bir bab açmış. O da bab nedir üzerine vurgulama için. Eee babın ismi nedir? İmanla selef-i salihine göre imanla amelin ilakası, ilişkisi nedir? Niye bu kadar üzerlerine durmuş? Niye imanın müsemmesinden olmasa olmazdır? Yani iman olması için 3 tane olması olmazı var. Kalpten iqad bunda hiçbir sorun yoktur. Dilden ikrar bunda bazı çok sapık, aşırı sapık. Bunlar zaten muteber değiller. Bazı fırkalar el-sunnete daha yakın olanlar ameli çıkartmışlar. Bu da tehlikelidir. Bunu da Ehl-i Sünnet teberr etmiş çünkü amel de olması olmazlandır. Şimdi bu bizi anladıktan sonra bu şey bu baba geçeceğiz. O babın da adı nedir? Ehl-i sünnete göre iman ile organların amelleri arasındaki ilişki, iman ile organların amelleri arasındaki ilgi ve farz olan amelleri terk eden kimsenin imanının da olmayacağı, ehl-i sünnet imamlarının önemle üzerinde durduğu meselelerden biridir. Allah-u Teala'nın pek çok ayette sadık müminleri tasdik sıfatına ilave bir takım başka sıfatlarla da nitelendirmiş olması, kalbin itikadı, tasdiki, inanması ile birlikte, dilin ikrarı ve organların amelinin de gerekli olduğunun bir delilidir. Çünkü o, müminleri sözü edilen bu üç hasletle de nitelendirmiştir. Nitekim o, Azze ve Celle, Allah'a iman eden, peygamberini tasdik eden ve bu konuda şüphe ve tereddüt beslemeyen, onun emrine boyun eğen, sonra dinin usulünden, furuğundan, zahirinden ve batınından ne varsa inandığı şeylerle amel eden, ve itikatlarında, sözlerinde, gizlide ve açıktaki amellerinde bu imanın izleri görülen kimselere gerçek ve kamil müminler sıfatını layık görmüştür. Onlar kamil imanı bu amellerle gerçekleştirdiler ve Rableri tarafından bu vasıfla vasıflandırılmayı hak ettiler. Bütün bunlar imanın bu üç hasletini de kapsadığının delilidir. Çünkü Allah Teala Kur'an ayetlerinde imanın ifade ettiği şeyin içine Onların amellerini de dahil etmiş ve bunları imanın kabulü için şart kılmıştır. O halde bir mümin Allah Teala'nın da buyurduğu gibi ancak bu salih amellerle birlikte gerçek mümin olur. Evet. Şimdi bu okunduğuna göre çok güzel bir açıklama var burada. Yani bence hiç gerek çok tiple şey açıklamaya. Yani çok güzel yazmış. Sadece bunu söyleyeceğiz. İmanla amelin ilişkisi selef-i salihinin, ehli sünnet ve'l cemaat imamlarının yanında itikadi meselelerinde çok önemli bir yeri var bu meselenin. Çok önem vermişler bu meseleye. Çünkü dediğimiz gibi neden önem vermişler? Ehli sünnete muhalif olan fırkalar bu konudan şey yapmışlar, e, muhalefet etmişler. İmanın için boşaltmışlar. Bundan sonra ne olmuş? İlerideki meselelerde bayağı akide yamulmuş. Buradan bayağı akide çok şeye çıkmış. Hatta alimler derler ki fasıklar için böyük bir kapı açılmış. Bu inat. İmanı ameli imandan çıkartmak için ümmetin fasıkları için böyük bir kapı açılmış. Onun için selef alimleri derler onun için ümmette eee masiyalara Bu kadar şey gördü. Hor gölüldü. Bu kadar çok şey yapıldı. Neden dolayı? E, sen ameli çıkartsan imandan fasiqların önüne atıldı. Gerçi bunu öne atan, ilk bunu söyleyen bazı alimler o niyetle söylememişler. Ama hangi meselede Resulullah'a muhalefet ettin? Çıbilsen bilçisen kötü bir şey yaptın. Çünkü Resulullah'ın getirdiği inanç nedir? Allah'ın gönderdiğidir, Allah'ın bize istediğidir. Allah-u Teala kulu yaratmış, en iyi, en iyi itikadı, en iyi yaşama sistemini Allah-u Teala verir sana. Onun için sen içini boşalttın, yerini değiştirdin, iyi niyette burada geçerli olmaz, tutmaz. Allah'ın dediği matemat uygulayacaksın, o zaman Allah'ın Rabbani toplum dediğileri o zaman olur. Bu da oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu? 1. dönemde, 1. halkada. Sahabe döneminde. Sahabe döneminde hiçbir bela sorunu yokuydu. Bir fasiq çıksa, bir amel işleseydi şey, ne olurdu? O dönemde halife mi olsun, sahabem olalım olsun, buna hemen karşı çıkırlardı, onu yerinde söndürürdüler. O iş bitirdi. Çok büyük bir kebireydir o. Ama ondan sonra ne olur? Bu fikirler ortaya atıldıkça, devlet de genişledikçe ne oldu? Her şey bu şeyi yavaş yavaş şey bakıldı buna. Eee. Ey hmm. basit basit gözle bakıldı. Ne çalarsa bazı alimler demişlerdi. Olma, i̇şte olurdu ama selef ne demiş? Olmaz olmazdır. Bitti bir twish. Orada kapı kapanmıştır. Eğer böyle olsaydı Resulullah bu kapıyı aralardı. Aral, aralamamış. Mütesahil davar. Evet. Utasahil davrandılar. Bu sefer ne oldu? Ehli masiyetin önüne kapı açıldı. Burada selef alimleri derler ki hiçbir ayette tebi amelsiz iman gelmemiş. Bütün ayetlerde ellazina amenu ve amilussalihat. İman ettiler ve salih ameller işlediler. Amelleriyle cennete girdiler. Şimdi bu ayetleri okuyacağız bir kısmını. Ama burada en güzeli selef alimleri, ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki Allah Teala müminleri vasfederken ayetlerde, bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerinde müminleri vasfederken bu üç sıfatla vasfediyor. Bu üç sıfatla vasfediyor. Sıfatlar nedir? İtikatlarını Allah'ın gönderdiğine inanıyorlar. Dilleriyle ikrar ediyorlar. Amelle işliyorlar. Bu üçünü bir arada getirirken bunlara mümin diyor Allah-u Teala. Tek tek demiyor. İtikad ederken bunlar mümindiler. Onun için bu üçü bir araya geldikçe bu iman tamamlanıyor. Bu üçü de nedir? Allah-u Teala diyor ki ayetlerde diyor bunlar bu müminler kimdir? Gerçeği iman ettiler. Tereddütsüz şüphe etmediler. Dinin bütününe, zahirine, batınına. Bu imanları da eseri bunların günlük hayatlarında göründü yansıdı hatta üz ifadesinde müminin imanını görürsün anladın mı bu nedir ameldir onun için bunlar olmasa olmazdır hakiki ameli yapan mümin hakiki mümin olan büyücünü bir, bir araya getirmiş ayetlerde ondan dolayı Ehlü sünnet ve'l cemaat bunun üzerine durmuş. Sadece tasdik değil, sadece dilden de söylemek değil. Bütün ayetlerde ne geçiyor? İmanla amel bir aradadır. Cissi birbirinden ayrılmaz. Onun için bu imanla amel meselesinin selef-i salih'in akidesinde çok önemli bir yeri var. Kim dese? Mesela İmam Buhari. İmam Buhari nasıl bir imamdır? Böyük bir imamdır. Allah'ın kitabından sonra en sahih ümmet icma etmiş Buhari Müslim. İmam Buhari'nin tarihini araştırsan İmam Buhari tam sağlam bir imamdır. Hiçbir açığı olmayan bir imamlardandır. Ümmet icma etmiş imama üzerinde. Tabii İmam Buhari de mezhepsiz bir imam değildir. Bunu not düşelim. İmam Buhari de ne kadar hadistiyiymiş. He? E sonuçta Sahih Buhari yazmış. İmam Buhari Şafii mes'ebindeymiş fıkhan. İtikaden zaten bütün seleften gelen gibi giden gibi dediler hepsi selef akidesindediler. Abu Hanife'dir, Buhari'dir, Ahmed'tir, eee Sufyanlerdir hepsi selef akidesindediler. İmam Buhari Sahih Buhari yazan adam da Şafii'ymiş mesele-i fıkhta. Demek ki ne kadar önemlidir imamlardan ilim almak. İmam Buhari'nin üzerinde hiçbir arize bulunmamış. Tüz yok, tüz sağlam bir imamdır. Ne diyor bu kitabında? Çünkü ümmet icma etmiş Sahih Buhari üzerine. Mukaddimede ne diyor? Ben ben diyor bu kitabımda kim demişse amel de amel imandandır. Yen yani iman kavl ve ameldir. Ben onun hadisini bu çetaba koydum ölçü neyle ilgili ne kadar önemlidir. Kim demişse ameller iman amel imandandır. Amel imandandır. Onun hadisini çıkartırım. O demeyen bizim tüm mecruhdur yani. Demek ki o zamanda da İmam Buhari zamanında 300 kusur senesinde İmam Buhari kitabını yazmış. İmam Ahmed'in talebesiymiş. Anlatabildim mi? O zamanda ne olmuş? Bu Bu meselelerin noktalarını koymuşlar, sınırlarını belirlemişler. Anatabildin mi? Bu mesele amel imandandır, olması olmazdır. Ha, olabilir sen dersin. İşte bizim de bir imamımız var. Bu imam da bizim de insanlarımız, alimlerimiz icma etmiş. Biz deriz olabilir. Biz o imamı suçlamıyoruz. O imam hata yapmış bu konuda. Bizim yanımızda muteber alimler var. Bir sürü zincir alimler var. Buların cumhur-i ulemanın icmağı bizim için daha önemlidir. Bir alim ne kadar saklamıyorsa ama bu konuda hata yapmışsa biz cumhurun kavlunu bırakıp e, o alimin sözünü almarız. Bu çok önemli meseledir. Evet, İmam Bukhari ne diyor? Amel imandan demeyen ben onun sözünü Bukhari'de yazmadım diyor. Şeyde, sahihimde. Evet, bu konuyla ilgili müellif burada 3 tane ayet almış. Bu ayetleri okulayalım. Nasıl imanla amel şarttır Allah'ın kitabında zikrolunmuş. Ondan sonra e, delillere geçelim. Kur'an'dan ayrı, sünnetten ayrı deliller var iman amelden bir cüzdür. Ayrılması olmazdır. Evet. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkür ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Evet, burada ayette apaçuk. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhu ve jilet kulûbû. Dur mu'min. Kimlerdir? Allah Teala mümin bunlardır. Allah'ın zikri yani Allah'ın ayetleri, e, dini, diyaneti, hadisleri Allah Teala'nın şeriatıyla ilgili ne zikredilirse Allah hatırlansa olara ne yaparlar? Vacilet kulubuhum. Kalpleri ne olur? Hırper, titrer. Allah'ın heybeti korkusu alır. Nasıl sen mesela bir yerde çalışıyorsun? Patronun çok şiddetlidir. Rızkın o adam sana maaşını veriyor. Patron geldi dersen hemen toparlanırsın. Fekeyfe Allah-u Teala hakiki işçi, içmeğin üzerinde korkan patronla saygı gösterir. Fekeyfe seni yaratmış. Hayatın onun elinde, ölümün onun elinde, ebedi hayatın onun elinde. Allah-u Teala'nın hakiki Allah-u Teala'ya tazim eden Allah Teala'yı seven, ikrar eden, eee te, te, tevqiren yani saygı gösteren Allah Teala'yı adı gelirken ne yapar? Kalbi yerinden oynar. Titrer. Allah'ın heybeti, azameti gelir gözünün önüne, saygı gösterir. Onun için Allah'ın neyi diyoruz? Zikri mi? Ayetleri kendlerini okuyun. Ayetleri Hızlı türlü ayetleri kendilerine gelirken ne yaparlar? İmanlarını arttırırlar. Kalpleri yerinden oynar saygıdan, Allah korkusundan, Allah heybetinden, azametinden. Allah Teala şimdi müminleri tanıyor. Bir nedir? Kalp meselesidir. Kalbin amelidir bu. Sura ne diyor? Ve izâ tutle aleyhim ayâtuhu. Onların üzerine Allah'ın ayetler birinde zikrolunsa İkincisinde okunsa oların Allah Allah'ın ayetlerini. Üzellerine tutla aley ayatu. Burada ayetler, cinci ayetler nedir? Kur'an ayetidir. Kur'an'ın ayetlerini duyduğumda birinci Allah'ın zikri. Ne ile zikrolunur? Su Allah cennetiyle, cehennemiyle, azabıyla, şeriatıyla, helalimle, haramımla, kalpler üfler. İkincide Allah'ın ayetleri okunursa Kur'an'ı dinlerken Kur'an'ı dinlerken anlıyorlar, yaşıyorlar onu. Ne olur? Zadet hum imanen. İmanları artıyor. Ve ala rabbihim yetevekkelun. İmanları artıyor. Bundan dolayı da imanları arttıktan dolayı Allah Teala'ya ne yapıyorlar? Tevekkül ediyorlar. Her şeyimiz Allah'tandır. Allah'tandır diyorlar. Her şeyimizi Allah'a yönelttiriyorlar. Bütün itimadımız, gücümüz Allah'tandır diyorlar. Demek ki ayetin Allah'ın ayetleri olara gelirken ne oluyor? Anlıyorlar. Her şeye Allah kadirdir. İmanları bu imanları gereği bunu ne yapıyorlar? Emele döküyorlar. Allah'a itimat ediyorlar. Sura ne diyor? Allah Teala diyor burada bitmedi. Bu bitmedi. Bu hala imanları müminlerin sıfatı bitmedi. Ne diyor? Bir de sayıyor, devam ediyor. Bundan sonra diyor Allah'ın Allah, Allah zikir edilçen kalplerde hülfler ayetleri gelirken imanları artar. Ha artar. Mesela cennet cehennemi duyarçan imanları artar. Cenneti vasfı gelirken imanları artar diyorlar. Rabbimiz gafurur rahimdir bizi cennete alır. Allah'ın ataşı azabı zikrerçen korkanlar Allah gafurur rahimdir sığınırlar Allah'ın rahmetine ve imanları artar. Allah Teala diyorlar kadirdir muktadirdir her şeye. Ondan sonra Allah Teala sıfatlarına ne diyor? Ellezîne yuqîmûn-nes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yunfikûn. Onlar ki namazlarını ikamet ederler. İkamet nedir? Tam yerine getirir. Tam yerine yani zamanında, mekanında, sünnetiyle Allah'ın emriyle tam yerine getirirler namazı. 5 vakit namazlarını yerine getirirler. Burada salat derken Hem beş vakit namaz gelirken minbabi evla daha evledir sünnetleri de yerine gelsin. Asıl müslim mümin. Asıl mümin namazı hem Resulullah gibi kılar sallallahu aleyhi ve sellem hem de Resulullah gibi zamanını mekanını ne değiştirir. Ne de öne götürür ne yerin şey yapar. Yani hor bakmaz. Ve mimma razaknahum yunfikun Biz onlara verdiğimiz rızıklardan da ne yaparlar infak yaparlar. Burada rızık neyi kinayettir? Zekâtı. Asıl rızık burada zekâtadır. Ama asıl infak zekâttır yani farzıdır. Ama bunun haricinde neler var? Sadakalar var. Vaşayra infakları var. Onları da yaparlar. Bak küçük sıfatları da niye burada diğer ayetlerde ne diyor? Zekât verirler. Ayetler esmen gir. Burada umum yok. Gelmiş. Burada umum gelmiş. Çünkü mümin'e umum yakışır. O Arabi ne dedi ya Resulullah dedi İslam çokaldı bana bir şey söyle onu tutayım. Dedi işte farzları yaparsın, sünnet de yaparsan daha iyi olur. Hayır dedi ben farzları yaparım hiçbir şey yapmam. Resulullah ne dedi? Eğer doğru duyursa cennete. cennete girer. Bu düz vatandaşın, düz müslümanın neydir? Pardon, düz müslümanın neydir? Sıfatıdır. Ama mümin hayır sünnetleriyle yapar. Sünnetleriyle yapar. Sünnetleriyle yaptığı için burada umum gelmiş. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Sura ne diyor? Bitti mi Allah Teala? Diyor bak. 1. diyor Allah zikr olunurken kalpler hülfler Allah'tan korkanlar, Allah'ı tazim edenler Allah'ın ayetleri onların kulaklarına gelirken imanları artar, daha fazla Allah'a hüman ederler. Sonra diyor ki bunlar namaz <gülüyor> ve zekat. <gülüyor> Rablerine tevekkül ederler. Tövakkül ederler. Sonra ne diyor? İman, eee namaz ve zekat. Tabii namaz ve zekat bütün amelin kinayetidir âlimler diyorlar. Namaz zekatı veren bütün İslam'ın amellerine uymuş demekçi. Bu amellerin sembolüdür namazdan zekat. Her zaman Allah Teala bir yerde zikreder bu kişini. Yani namazını veren, zekatını veren daha daha kalmışları otomatik olarak kendisinden gelir. Çünkü oruç sadece bir seferdir. Diğer ameller yani namaz en olması olmazdır dinim. Müminin alameti, işareti, sembolü nedir? Namazdır. Namaz olmasa olmazdır müminin. Onun için oruç yapan bir de zekat. Mal çok azizdir insanoğlu için. Onun için Allah diyor cihat ederken önce demin hepinizle cihat edin. Önce maldan ellerine mucahiluna bi amwalihim ve enfusihi nefis te mallarıyla ve nefisleriyle demedi nefisleriyle ve mallarıyla. Onun için Allah Teala burada namaz nedir? Kinayetdir nefis mücadelesine. Nefisten amel yapıyorsun. Eee maldan da zekattır, sadakadır. O zor ameldir. Mal mal azizdir insan oğlunun için. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor insan oğlunun gözünü bir avuç topraktan başka bir şey doyurmaz. Çünkü diyor bir vadi Altını olsa ikinci vadi ister. İnsan oğlu öyledir. E bunu hepimiz biliyoruz. Bir çocuk mahallede bunu biliyor. Bir tane ona şey ver, e, misket ver. İster bir incisi olsun, incisi olsa baba diğer bir kutu misketim olsun. Gözü doymaz. Çocuğun da, insanoğlunun da. O misketten yetinir, o birisi vadi altını ister. Adamına göredir. Evet, onun için Allah Teala bunları zikretmiş. Burada Allah-u Teala bunlardan sonra ne diyor? Bu sıfatlar bütün İslam'ın sambolunu taşıyor, amelini taşıyor. Ne diyor? Bu müminler önce diyor müminler. Sonra ne diyor? Bular hakiki mümindiler. Cerçeç mümindiler. Ulaike hum humul mu'minune haqqan. Hakkile mu'min. Cerçeç mu'min. Hakiki mu'min bunlardır işte. Anlatabildim mi? Müminler bunlardır. E bir tane diğer tamam ben hakiki mümin olmak istemiyorum. Yani o, olabilmedim ama mümin olurum. Hayır bu ona gelmiyor. Önce ile arka bağlantılı bir şeydir. Allah Teala müminleri, önce diyor müminleri tanıttırayım size. İşte Allah'ın hayatları gelende kalpleriyle, amelleriyle, dilleriyle şey yapıyorlar. Bunlar diyor hakkıyla müminler. Yani kimse... Bu dediğimiz mutariz itiraz ediyor diyorum ben bunları istemiyorum. Bir tane çıkmasın. Böyle desin diye Allah Teala meselenin üzerine noktalıyor. Dün mümin istersen böyle olacaksın. Bunları taşıyacaksın ondan dolayı hakiki mümin olursun. Yani bir tane de bu sıfatlar olmasa itikat ve dil iqrarı ve amel diyemez man müminim. İman sıfatını alamaz. Anlatabildim mi? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Burada ayet yine bitmiyor. Ne diyor? لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ <gülüyor> O'ların Allah indinde dereceleri var. Derece niye burada zikrediliyor? Burada da bir espiri var. İman, i̇man da fazlaları eksilir. İmanını ne kadar yüksek olursa cennette makamın o kadar yüksek olur. Ne kadar namazın fazlaysa o zaman o kadar makamın yüksektir. Ne kadar sadakan, Onunç Resulullah diyor bu elinle bu elin ver çoğalın bilmesin. Anlatabildim mi? Ne kadar artma olsa imanında o kadar derecen ne olur cennette Allah indinde artar. Hatta ne olur? Firdos'a yetişir. Firdos neledir? Allah'ın erşinin Firdos'un üzeri Allah'ın erşidir. Yani sen Allah'ın arşının altındasın. Allah'a en yakın cennette kimdir? Resulullah ve sair peygamberlerdir. Sen de onların yanındasın. Ve Allah hepimize bul o yeri, o mekanı nasip etsin. Ama bu temenniyle olmuyor. İşte temenni edenler ne olmuşlar? Hem fasıklık yapmışlar. Ameli bırakmışlar, günah da işlemişler. Ondan sonra ne demişler? Allah gafur rahimdir. Hayır. Allah gafurur rahim ayetlere baksak kimiçi gafur rahimdir? Mümin mümindiler ama günah işliyorlar istigfar ediyorlar Allah onları çok affu rahîmdir. Ben amel yan gelip yatayım ondan sonra Allah affu rahîmdir. Hayır. Onun için Allah ne diyor ayetlerde? Ben Şedîdul İkâb. Şedîdul İkâb nedir? İntikam sahibi yani, yani azabı şedîd olan. Çetin olan azap. Benim azabımla kimse kurtulamaz. Hem benim lafımı yerine getirme hem de, selam Allah de. sen Allah'a affu rahîmdir af edermen. Sen patronuna gidiyorsun Adamın işini yapmıyorsun, ondan sonra patronum sen iyi adamsın ya ben yaptım, sen ama yine macumu ver. Var mı bela? فَكَيْفَ رَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbil Alemin ile pazarlık ediyorsun sen, ticaretin Rabbil Alemin'dendir, insanoğlu değil. Allah-u Teala kurallarını kurmuş, yeri gögü yaratmadan bu kurallar değişilmez. Allah-u Teala kimi için şedid-i ikab'tır? Amel yapmayanlar için. Kim için gafurur rahimdir? Ha amel yapıyor, bir günah işliyor, hemen istiğfar ediyor. Onun için gafurur rahimdir. Hatta bu bu konuda bir hadis var. Şu anda hadis tam aklıma gelmedi. Hazreti Ayşe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eee aynen bu meselede eee diyor ki ayette diyor ki şu an da ayet aklıma hemen gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Ayşe diyor ya Resulullah bunlar fasıklar mı içindi? Günah işleyenler için. Hayır diyor. Bu ayet diyor müminler içindir. Takvalı insanlar içindir. Hatta imamet yapanlar için, imanda imamet yapanlar içindir. Bir hataya düşenler, kalpleri titrer, Allah'tan korkanlar, Allah onları affeder. Galib ayete çoğudur. Şu anda aklıma gelmiyor. Ee yaşık Şu anda aklıma gelmedi ama bu bu ayetten ilgili şöyle yapıyor. Resulullah şöyle açıklıyor. Ondan sonra Allah Teala ne diyor Sallallahu aleyhi ve sellem? "Lehum derecatun inde rabbihim." Dereceleri var. "Ve mağfiratun." Mağfiratni zikr olun burada. Baz bazen müminler işte bak burada dedik Allah gafur rahimdir. Bu adamlar için. Taksir etmişler, günah işlemişler, derecelerinde tıkanıyorlar. Arkadaşı benimledir. Mesela İlmas Eyyub Abdul Kadir benimledir. Ben tıkandım bir günahmdan dolayı. Bular önce önümce gittiler. Ya Rabbi ben buralarda dünyada bir yerdeydik. Bunlar benim dostum mudur? Affet. Orda Allah af ve mağfiret verir. Hakikaten bakar bu takılmış. Allah gafur rahimdir onda dereceler arasında. Yoksa cehennemliksin. Allah seni cennete soksun. Anladabildin mi? Ehli sünnet itikadında böyle yap yapacağız biz. Ama Allah istediğini sokar. O aynı meseledir kalpleri yeri yerinde oturtmak için işte ehli ma masiyet ne alıyor işte Allah gafur rahim de alıyor ameli bırakıyor hayır sen amel yap ondan sonra Allah gafur rahimdir amelsiz Allah gafur rahim değil sonra ne diyor rabbil alemin eh onlara derecelerim endi rabbihim ve mağfiretun ve rızkun kerim Mağfiretleri var. Sonra nedir rızkun kerim? Rızık nedir? Yani istedikleri gibi Allah onlara rızık vermiş. Yiyecek, içecek, cennetin hayatı safasını vermiştir. Rızkun kerim nedir? Kerim bol yani. Yani bol. Canım hocam, kemes bitmez, kemes. Evet. Yani Allah kerimdir. He? Rızkun kerim ne biter, ne tükenir, ne ne şey olur? Bir de Şerim budur. Eee minnetten gelmesin o rızık. Hak etmişsin o rızık alacaksın. Anladabildin mi? Cömertlikten verilir. Başına kalkmaz yani. Başına kalkmazlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'a verirken Safvan bahtı çok deve severmiş. Bahtı bir vadi deve var. Yol dedi bir insanın bir vadi devesi bu kadar olur mu? Ne nasıl bu adam? Çinin namutlu bir adamı bir vadi devesi var. Resulullah dedi bu develeri seviyor musun? Evet dedi. Dedi al senin olsun. Onun için Safvan diyor en sevmediğim Resulullah'ıdır. Bunu dedikten sonra ben en sevdi adam oldum. Dedim bunu ancak bir peygamber yapar ya. Çünkü bu Allah'ın çaramından gelmiş Resulullah hazretinin. Bunu bir de ne yapar ki Safvan burada dedi hiç fakirlikten korkmayan birisi öyle yazsanmış ki arkasında fakirlik olmuyor mu bu, bu bu vadi bu kadar vadi deveyi çimçi mi varır Ey Rabbi'l Alemin ekremü'l ekremindir. Kerem sahibinin mutlak kerem sahibidir. Cennette istediğin gibi rızık bitmez. Elhamdullah. Evet bu ayet neye delalet eder? Gerçek mümin amel işleyecektir. Üç parça bir araya gelmeyince mümin olamazsın. Ben iman sahibiyim diyemez. Evet O bir ayet. Onlar ki iman ettiler, hicret ettiler, Allah yolunda savaştılar. Ve onlar ki hicret edenleri barındırdılar ve onlara yardım ettiler. İşte gerçek müminler bunlardır. Onlar için bağış ve bol rızık vardır. Evet. O önemli değil. Evet. evet. Burada ne diyor? Allah-u Teala diğer ayette ne diyor? Vellezine amenun. Onlar ci iman ettiler. İman etleri nedir? İman neyle olur? Kalptan olur. Tasdik yani. Ve <gülüyor> haceru hicret ettiler. Hicret neyden olur? Ağızlarla azalar. hicret olur. Nefisten olur. Kalptan amel, amel olur. Hicret edersin mahiyetleri. Anlatabildim mi? Hicret edersin mahiyetleri. Bu kalp ameli bir de azalar ameli. Ve cahadû fi sabilillâh. Allah yolunda da cihat etler. Cihat ne şekil olur? Yine iki şekil dedi. Nefisle cihat, bir de fiili cihat. En zor cihatlardandır fiili cihat. Bu cisli yani burada nedir? Mümin diyor ki valladine amenu. Bular çi iman ettiler. Sonra hicret ettiler. Sonra cihat ettiler. Valladine au. Ve nasaru au nedir? Müminleri kendilerine sığındırdılar. Yani Bayağı. gelen müminlere sahip çıktılar kardeşlerine. Bu da neyden olur? Ağza amelleriyle ne olur? <gülüyor> yardım ettiler. Onların yanlarında durdular. Onlara katıldılar. Bunlar kimdiler? Allah-u Teala ne diyor? Bu, bu sıfatlar neydir? İman ettiler. Hicret ettiler. Cihad ettiler. Yardım ettiler. Kardeşlerine sahip çıktılar. Ne diyor Resulullah Allah-u Teala? Ulaika bular hum humul mu'minun haqqan bular haqqiqi mu'min bulardir jardsaj mu'min bulardir ne diyor sonra aynen ayeti tekrar ediyor lehum magfiratun ve rizqun kerim burada ne diyor onlar için af var olabilir günah işlemişler hata yapmışlar Allah gafur rahimdir magfirat ve rizqun kerim bu ayette de neyi anlattı Allah Teala Yine itikat amel ee, şey eee azalarla amel. Amel demek ki olmayınca mümin olamazsın. Apa çok ayet. Yani bu ayeti nasıl insan tevil eder? Nasıl tevilde değil, nasıl tahrif eder diyeceksin. Ana yani ayet Arapça dilindeydi. Sahabeler Arapların nedir? İmamlarıdır. Bizim Türkçe tabirinde kralılığıdır. Ne yaptılar? Resulullah böyle açıkladı, böyle inandılar. Ondan sonra sen geldi. Hayır, ben de bunu böyle anlıyorum. Bene de uyun. Şimdi o diyenlerde kabahat yoktur. Diyenler sapık, sapıtmışlar, şeytana uymuşlar. Ya buna uyanlarda kabahati var. Allah size akıl, mantık vermiş. Nasıl Resulullah'ın, sahabenin dinini bırakırsın, başkalarının dinine uyar sın? Evet. 3. ayeti de okuyalım. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği malı yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruğun altında bulunanlara veren, namazı kılan, zekatı veren Anlaşma yaptıkları zaman anlaşmalarını yerine getirenler ile sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerindir. İşte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır. Evet. Bir de baştan oku başına indir. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Evet. Şimdi Allah-u Teala burada bir şey vurgu yapıyor. Şimdi münafıklar Ne diyorlar? Medine'de münafıklar çıkıyor. Münafık tabakası dediğin ne zaman çıkar? Her zaman. Müminler güçlü olanda nifak çıkar. Müminler zayıf olanda kimse nifak yağcılık yapmaz müminlere. Tamam mı? Zaten zayıflar hemen çifirlerini ilan ederler, cahilin yanında dolarlar. Ama mümin kuvvetli olarken kendileri sevmiyorlar da müminleri ama "Aa biz de sizinlenniz" derler. Nifak ortaya çıkar. Bu İslam'da ilk çıkan da nifak Medine'de olmuştur. Musulmanlar Medine'de yüzlendiler nifak başkaldırdı. Yoksa Mekche'de nifak yokuydu. Kifir vardır, iman vardır. Şimdi bazı ne diyor? Saga sola gidiyor, koşturuyor, o yana laf götürür, bu yana laf götürür. İşte ne diyor? Bak ben de sizin gibiyim diyor. Ben de iyiliğe koşuyorum. Hayır Allah-u Teala diyor öyle değil. Sizin dediğiniz gibi değil. Saga sola, gitmekle, Oraya koş, buraya koş dilden iman olmaz diyor. Dilden iman olmaz. Söylentiden olmaz. Bu kalp meselesidir diyor. Amel meselesidir. Sonra Allah-u Teala sıralıyor. Ne diyor? Velakinnel birrah. Eylik diyor nedir bilir misiniz? Eylik burada imandır yani. Allah'ın istediği din eylik dinidir. Ne diyor? Velakinnel birrah. Men amene billahi. Kim Allah'a iman etti? vel yevmi l-akhiri, ahiret günne, ve melaiketihi, meleklerine, ve ki, vel, vel kitabi, kitabına, vel nebiyyine, peygamberlerine, yani İslam'ın şartlerini sayıyor, ve a'te l-mâle ala hubbihi, Allah yolunda malı verdi, yani Allah'ı ve a'te l-mâle ala hubbihi, e, kime verdi? Allah'ı zewi'l-kurba akrabalarına oniç akrabuun evla bilme'ruf fukuh tekaire var sadaka verirsen en gerekli olan birinci hak sahibi olan senin en yakınındır kardeşindir, kardeşin yok ise amcanin oğludur, senin kardeşin durar can, amcanin dayın oğludur can gidip elini adamına vermen e, e, şey değil doğru değil. Doğru olan nedir? Önce kendi sahip çıkacaksın. Allah niye bunu böyle yapmış? Espri nedir burada? Espri eee müminler toplantılar birbirlerine geçsin. Yani sen mesela zenginsin. Kardeşine para vermesen, amcanın oğluna elinden tutmasan ociler diğer bak, aran açılır. Arkandan senin konuşun ne olur? İfsat olur mu cemati. Allah Teala her şeyi düz yaratmış, düzeni de güzel koymuş vel yetame yetimlere vel mesakine miskin Miskin nedir dedik? Fekirin bir üstündedir. Yani başını sokacak bir yeri var ama öğünle yemeye varsa akşam yoktur. Yani akşam var öğünle var yarın sıkıntısı var. Yani bu miskin değil. Fekirden bir üstündür. Ve ibn-i sebil nedir? İbn-i sebil meselen E bir tane memleketten gelmiş buraya parasını çaldılar ve ortada kaldı. Yani çimsessizdir ortada kaldı. Gurbettedir bu ibni Sebildir. Buna yardım etmek. Vasailina. Sailin? Eee fakir, muhtaç olan. Ve firikab. Rikab nedir ve firikab? Yani efendisiyle boyunduğu köle olanlara şerefsizler. Köle ve esirler. Bunlar eee bunlar bunlar şu anda yoktur tabii. Ama ne var? Bınen, bunun yerine geçenler var. Mesela adam borçludur. Onun borcunu atmak lazım. Adam borçludur. Bir tane yanında eşir gibi olmuş. Onun borcunu atmak, onun felaatini hem etmek büyük bir ecri var. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir müminin sıkıntısını giderse Allah kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir. Allahu ekber. Kıyamet gününde en fazla sıkıntı var mı? Kıyamet gününde bir miskal zerre ararsın hasenetin olsun. O terazi hassas terazi, mizandan kurtulacaksın. O gün de Allah senin sıkıntını giderir. Çünkü sen bir müslümanın sıkıntını sıkıntısını bu dünyaya gider. Sura ne diyor Allah Teala? Bu amelleri say sayıyor. Sura ne diyor? Bitmedi. Bu amelleri saran neyle ilgilidir? Eee zekatla ilgilidir tabii mal sadakası ne sorunu diyor ve akama salata namazı ikamet etti hakkıyla zamanında mekanında sünnetiyle ikamet etti yerinde camide ve ez-zekata <gülüyor> üzerine düşen şer'i vacip olan parasının zekatını çıkartmak vel mufuna bi uhudihim kendilerine bir adak yapmışlar söz vermişler Allah indinde bunları yerine getirmek ida ahadu söz vereceğim ve sabirina sabre edenler sabır çok önemlidir Allah Teala diyor sabredenlere her şeyi hesab ton veririm mükafatını sadece sab, sabre edenlere hesapsız sınırsız sayısız ne veririm mükafat veririm Nerede sabredenler ama burada açığlıyor Allah Teala. Fil ba'sa'i ve zarra'i. Ba'sa nedir? Sıkıntıda. Zarra nedir? Savaş. He? Mesela ikimiz savaş ağırlıktı. Ba'sa da savaş. He. Bilsin savaş bir sıkıntı. Yani sıkıntıda, zor zamanda bunlarda sabretmek nefis mücadelesinde, yoksunlukta Sabredip, neye sabretmek, sabretmek Allah'ın kaderlerine, Allah'ın verdiği hükümlere yerine getirmekte, ha? <gülüyor> Allah'ın verdiği ibtilalere, bunlara hakkıyla sabretmek. Ve hinal ba'si. Ve hinal ba'si hakiki sabaş hasnasında. Bu sıfatları Allah Teala saydı. Münafıklara ne dedi? Sadece dilden değil. Ne ilendir? Allah'a iman. Bir de sayalım ayeti bakalım Allah Teala ne demek istiyor. 1. 2. ayete tevil edecek bunu nasıl tevil edeceğiz? Diyor Allah'a iman edip ahiret gününe, ahiret gününe nedir? Yani hesap var orada. He meleklerine, kitabına, peygamberlerine ve e, malını verdi. He Allah rızası için verdi, kime verdi? Yetime, miskine, yoldan geçene, sonra namazını ikame etti, zekatını verdi, sözünde durdu, sabretti. Bunlar ne diyor? Ulaika'l-ladina sadiku Bular Sami kalanlar Bular ulaika'l-ladina sadiku Bular çerçeve sö, sö, söz. söz verdiler Sözlerim Sözlerini olur. yerine getirirler. Sadık olan bulardır işte. Anlatabildim mi? Bu sıfatlar kimin sıfatıdır? Tabii müminin sıfatıdır. Anlatabildim mi? Ulaika şura Allah Teala vurguluyor. Bular sadık olanlardır. Bular gerçek sadakat sahipler. Allah'a söz vermişler. Allah'ın gönderdiği itikada inanmışlar. Sadaku ve ulaihumul muttakun. Bular ne diler? Muttakilerdiler. E biz biliyoruz muttaki kimlerdir? Müminlerdir. He? Kim Allah'tan hakkıyla korkar? Mümin diğer ayetlerde açıkladığı gibi yani bir sürü bela ayet var bir sürü bela hadis de var ne vurguluyor burada imanla amel yak paradır birbirinden ayrılmaz şimdi bundan sonra biz neye geçeceğiz delillere geçeceğiz deliller nedir kitap ve sünnetten deliller amel imandan bir cüzdür olmasa olmazdır bunlara geçeceğiz ikinci başlı, başlıklardan başlayıp bunlara geçeceğiz Evet, şimdi burada sadece bir dipnot var. Eee delillere geçmeden önce burada deliller var, değil mi? Evet, orada. Geldi. Evet. Eee delillere geçmeden önce bir dipnot var. Bu dipnotu da okuyalım. Çok güzel, faydalı bir dipnottur. Ondan sonra delillere geçelim. Siz okuyun. Ey mümin kardeşim, bil ki Ehl-i sünnet ve'l cemaat inancında amelden kasıt salih amellerin genelidir. Yani amelin cinsidir. Tek tek ameller değildir. Çünkü ameller cins olarak imandan bir rükün ve cüzdür. Amelleri tek başına değerlendirdiğimizde ise her biri tek başına imanın rükünü değillerdir. İman adı inanç, kalp amelleri, sözler, organların amelleri Helale helal görmek, haramı haram kabul etmek, emirlere sarılmak, yasaklardan kaçınmak türünde şeriatın bütün emirlerini kapsamaktadır. Yine iman adına birbirinden farklı derecelerdeki çok sayıdaki vacip ve müstahapları işletmek, haram ve mekruhları terk etmek de girer. Bundan dolayı ehl-i sünnete göre tek bir şahısta hem sevabı gerektiren hasenatlar hem de azabı gerektiren kötülükler bir arada bulunabilir. İman ismine mutlak olarak müstahak olmasa da mümin bir kimse farz amellerden bazısını terk ettiği halde mümin olarak kalabilir. Ameli tamamen terk edene gelince şüphesiz ki bu kişide iman mutlak olarak yok olmuştur. Çünkü ameli cins olarak terk etmek imanın aslını giderir. Ehl-i sünnete göre iki şahadet ile birlikte amel cinsini yerine getirmeyen mümin olamaz. Bu husus üzerinde sahabe asrından günümüze değin onların önceki ve sonraki imamları rahimahumullah icma etmişlerdir. Onların şiarı şudur. İmansız amel olmaz, amelsiz iman olmaz. Böylelikle onlar kendilerine muhalif bidat fırkalarından ayrılırlar. Evet, burada en önemli mesele nedir? Biz bilmemiz lazım ki biz şimdi Sistemi şöyle oturtmuş Selef-i Salihin. Diyorlar ki iman üç meseleden oluşur. İtikat, ikrar, azalarla amel. Bu üçüyle iman oluşur. Şimdi itikatta sorun yoktur. Bunun üzerine icma var. Dille ikrar bunda üzerine icma var. Sapık fırkalar çıkar türlüler. Bunlar da sapıktır. Yani hiç kimse kabul etmiyor bunları. Bilkâlüyü amel meselesinde bazıları da Ehl-i Sünnet'e yakındılar. Ama bu konuda sapıtmışlar. Ameli çıkartıyorlar. Tabii bunu ilk başlayanlar İrca fırkasıdır. Bunlara da fukaha-i murci'e. Eee bular fukeci murci'e. He bular eee şey yapmışlar. Red, etki tepki olmuş. Neye karşı etki tepki olmuş? Tekfirci haricilere karşı. Harici ne diyor? Harici diyor ki bir günah işlesen Sen kafir olusun ebediyat taşta kalırsın. Yani zine yaptın. Ondan sonra tevbel etsen bitti senin işin. Bunlar demişler ya bunlar aşırıya gittiler. Bu sefer hafiflemişler. Hafifler için ne olmuş? Bunlar da ifrata gitmişler. Fazla hafiflemişler. Fazla frenlemişler. Ne olmuş bu sefer? Ya o her çeşit şey gelmiş. Ya ben tamam bir sefer zine ettim. Bir de düşsem ne olur? Ya işte olmaz demiş. Madem olmaz demiş. Ehli füsuk ne yapmış bu sefer? Zineyi de yapmış, içkiyi de içmiş, yalanı da söylemiş. Nasıl olsa alimler fetveyi vermiş. Bir zarali yok. İmanım aynandır demiş. İman amel etkilemez o kadar. Önemli olan ben dilimden ikrar ediyorum, avet diyorum. Ben günah işledim. Allah affeder beni. Ne yapmış? Bu fasıklara alimler dünler kapıya atmış. Onun için bizim hilafımız onlarla lafzi değil, fiilidir. Ama Resulullah ve ashabı sallallahu aleyhi ve sellem Ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu kapıyı kapatmış. İman emeldendir. Amel immandandır demiş. İman olmasa amel olmaz. Şimdi bu dibnottan ilgili bir mesele çok önemlidir. Mesela bazı arkadaşlar gelir ki harici gibi düşünebilirler. Neden? Çünkü ne diyor? Bir amel amel içerdan eee sapı sapıtır. Şimdi ameli de burada ehli sünnet Harici gibi olmasın, mürciiec gibi olmasın. Ne yapmış? Her zaman dediği el sünnetine kurtarmış. Orta yol. Orta yol da neyi gerektirir? Orta yol değil ki. Bir bele görüş var, bir bele görüş var, bir de orta yol var. Hayır, bu orta yol değil ha. Bunu yanlış anlamayın. Orta yol derken Resulullah'ın yoludur, sırat-ı mustakîmdir. O zaten orta yoldur. Bu terim olarak biz orta yol diyoruz aşifret defreti ama asıl orta yol nedir? Mesela ki görüş geldi bana yani birinde şiddet var birinde hafif var hadi biz el-i sünnete göre orta yol alalım. Hayır öyle değil. Orta yol bizim keyfimize göre değil. Dür hayrul umuri awsathuha. Meselelerin bu hadis değil tabii. Ama öyle hadis diye geçiyorlar. Hayır hadis değil. E, meselelerin en güzeli ortasıdır diyor. Yani ben iki tane sağda solda gördüm. Hadi ortanın bir tane alayım. Hayır öyle değil. Orta yol dediğimiz sırat-ı mustakîmdir. Sırat-ı mustakîmin imamı kimdir? Resulullah. Onun eteğine sarılan nere gider? Cennete. Bitti bu kadar. Onun için biz diyoruz ki, Ehl-i Sünnet'i orta yolu deneyi gerektirir. Orta yolda çetrefile düşmemek için sırat-ı mustakîmde detay gerektirir. Ehl-i Sünneti detay ortaya koymuş. Ne dedik? Ehl-i Sünnet'te siyah beyaz yoktur. Her şeyde ne var? Renk tonları var. Sadece ne de bizde siyah beyaz var. Tevhidtir, şirktir. Bunun oturtmasında bile insanın üzerinde nester data ister. Tamam bir adam şirke, şirk şirk yapmış olabilir. Bir adam da tevhide iddia edebilir ama her şey bu gerçekten muahit mi? Bir bakan tevhidin gereğini yerine getirdi mi? Nasıl tevhidin gereğini getirdi, getirmedi inceliyoruz. E şirk işledi de niye bu şirk işledi? Macaretleri var, yoktur. Neden işledi bilmiyor. Bunlar da yerine gelmesi lazım ki O zaman orta yol olur. İşte sırat-ı mustakim yoludur. E bunlar ne yapmışlar? İşte ifrat tefrit'e giderken orta yoldan çıkmışlar, sırat-ı mustakim'den çıkmışlar. Biz yine rotayı sırat-ı mustakime dönüyoruz ey sünnet. Diyoruz ki orta yol sırat-ı mustakimdir Resulullah'ın yoludur. Burada detay detay nedir bu meselede? Biz dürsek amel olmasa olmazdır. Nedir amel? Cenel İslam'ın amelleri, tek tek değil tek tek değil. Olabilir bir insan bir günah işleyebilir. Ama o günah ne kadar en küçük günah olsun. Yen yani en büyük günah olsun, işlese, istiğfar etse affolur bir de sırat-ı mustakim üzerinde kalır ehli sünnettir bu. Ama ne kadar küçük günah işlesin? Bir küçük günah, küçücük en küçük günahı işledin. Ne dedin? Ya bu günah değil, bana göre bu caizdir. Sen kâfir olursun. Adam var zekat vermiyor. Zekattan daha önemli bir mesele var mı? İslam'ın olmasa olmazıdır. Ama ne diyor valla Allah affetsin beni. Bu sene nefsime yedirdim, yelindim, zekat veremedim. İkrar ediyor. Bu kafir olmaz. Bu boyu günah işledir. Ama küçük bir mesele. Desin valla bu, ben buna İslam'da bu haramdır diye ben inanmıyorum. Yembe halaldır diye inanmıyorum. Kafir olur. Anlatabildim mi? Ondan dolayı amelin geneli imandandır. Yani buna terim terim olarak da derler cins-i amel. Amelin cinsi. Amel. Bütünü, bütünü. amelin mükemmel genel bu İslam dini bu amellerden. Yani bu adam İslam dininin genel amelini işliyor. Bazı mesellere de taksir etmiş ama helal kılmıyor. O zaman Bu amel ile yer, İslam'ı yerine, imanı yerine getirmiş deriz. Ama amelin cinsini tercih etmişse bunun imkanı yoktur. Müslüman mümin şeyine girsin. İmkanı yoktur. Onun için ehli sünnet bu detayla ne olmuş? Orta yolu bulmuş, sırat-ı müstakimden kaymamış. Buradan da bazı bazı arkadaşlar, bazı insanlar hataya düşer. Tamam madem bu amel yapmadı, cahil oldu. Çünkü amel imanın şartıdır. Hayır, amelin ceneli. Amelin ceme, ceneli imandandır. Yani bir tanenin ana çizgisiyle üzerinde imanın amellerini yerine getiriyor. Tamam bu imanın amelini getiriyor. İmanın 3. 3 üç parçadan oluşur ki biz dedik. Ha 3. parça ile ameli de yerine getiriyor. Ama amel işlemiyorsa cenelde adamın İslam'ın amelini işlemiyorsa nasıl denilir buna şey eee mümin diyilemez. Aynı namaz gibi. Yani namaz konusunda alimler ikraf etmiş. Kafir mi? Namaz kılmayan kafir değil. Ama bir tane hiç namaz kılmıyor. Bunun için alimler söylememişler kafir mi, mükafir değil. Yani adamım Allah'lı yere hiç gelmiyor. Ama ben namaza inanıyorum. Adam ömrü geçmiş ne allı yere gelmiyor. Buna sen mümin diyemezsin. Bu bu namaz kılmayan kafir değil diyemezsin. Kimisi dersin, yani en azından kılıyor. Bazı bazı günleri kaçırıyor. Bazı meseleleri kaçırıyor. Yen yani de hiç kılmıyor. İşte cuma'dan cumaya kılıyor. Bazen kalkıyor, aklı çesüre eve dönerken, abdest alıp banyodan çıkarken kılıyor. Yani Allah korkusu var ama namazı cenelde kılmıyor. Bunun üzerinde bir kısım alimler demişler bu teçfir olunmaz hemen nasihat edilir falan edilir. E neden? Çünkü Cenel de namazı terk etmemiş. Namazın kokusu var onda. E ameller de öyledir. Gene insanın üzerinde İslam'ın amelleri olsun. E ama İslam'ın amelleri de nedir? Bir tane iki tane de değil. Bir sürü ameldir. İslam namaz gibi değil. Bir amel namaz bir ameldir. İslam bir sürü ameldir. Allah'ın bütün emirleri, bütün nehiyleri İslam'ın amelidir. Ana çizgisiyle senin üzerinde amelleri yerine getirmezsen imanın mükemmel olmaz. İşte bu açıklamada, bu dipnotta bu konuda çok önemlidir. Amelin cinsi afradi değil, ahadi değil. Bir tek ameli tercih etmekten insan eee imanı içi boşaltamaz. Yani bir bir ameli bırakmakla içi boşalmaz. Ama o ameli de inkar ederek değil. Cehaletliğinden, tembelliğinden, nefsine yedirmesinden. Ama alimler bunu cevaz veren alimler de ki bu da ilk laf olmuş. Israr edirse yine kabul olmaz maziret. O bir sebepten dolayı. Bir sefer sen nefsine yedirdin, iki sefer, üç sefer bu maziret olmaz bu. Bir günde sen dünya mahkemelerine gitsen bir sefer sen kadı hakim affetse bir meselede, çinci sefer affedemez fe keyfe sen islam dininde Allah'ın şeyinde e, şey yapıyorsun onun için her şeyin bir sınırı var bir şey var evet bu günde bu kadar önümüzdeki ders inşallah islamın şey amel ne kadar önemli olduğu için ayet evet. ve hadislerden delilleri açıklarız velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin